İstidatçı hiçbir şey olmaz. Ateşi aldık, getirdik, tahtanın üstüne koyduk. O ateş tahtayı yakar. ama Ateşi üstüne koy, ateş sürer. Yani i̇stidat şarttır. Ne olursa olsun? Tainat. Bir adamın sesi güzel olursa, sesi kısılırsa, ona ses ilacı yapılır, sesi açılır adamın. İstidat Sesi çirkin olursa, izin ilaç ilerken ona, faydası olmaz. İstidat Ne olursa olsun istidat şart. Onun için insanlar çocuklarına bakarlar, küçük çocuklara. Çocuk ne ile oynuyor? Çocuğun oynadığı işe çocuğunu oynar o çocuk ve hatta onunla muvaffak olur. Yani bana bir soru olan olabilir? Nezarı evliya haki kimya eder bana bir soru sorabilir. Bunda da istat yani. Ebül Hasan Harakani'ye sormuşlar. Demişler Baizid nasıl bir adamdı? Baizid-i Bistami, evet. Tayfur nasıl bir adamdı? Sultan soruyor bunu. Evet. Sultan Ebul Hasan Harakani'ye soruyor. Bayiz hakkında. Bayiz'in hızı bir adamdı. Efendim onu gören Müslüman oldu demiş padişaha. Demiş nasıl söz bu demiş. Hazreti Muhammed'i görenler Müslüman olmalı ya Ebu Cehil'ler filan. Bunu görmez Müslüman olur. Ayol demiş o görmediler ki Hazreti Muhammed'e Muhammed e baktılar. Görseler Müslüman olur demiş. Bunu da gören Müslüman olur demiş. Bakan değil. Ha nedir? Bakmakla değil iş. İstizade neyse, bu istidat şarayitlerdir. İstidat sözü olmasın. Onun misallerini vereceğim şimdi. Geliyordu bir şey, yanında müridiyle beraber, 20 senelik müridi, 20 senelik kendisine şeye hizmetmiş müridi, beraber geliyorlar. Gelir gel, dedi müridine bak, bilmediği bir yerde. Bak şu sakallı adam var ya orada, davul çalıyor. Elinde bir kuruca davul, gümlede gümlede, oynuyorlar orada. O sakallı adamı bana çağır. gitti ki, seni Şeyh Efendi istiyor, buraya gelsin. Mürt gitti, dedi, selamünaleyküm ve aleykümselam, seni bizim şey istiyor biraz. Peki, hemen davulu boyundan çıkarıyor, oraya koydu, tatlığa da koydu. Geldi şeyhin yanına, yürü beni daha da, bir gidelim. Biraz yürüdüler, sarhoş davulcu, İçki içmiş. İslami ahkama göre bir adam içki içerse, 80 değnek ona vururlar kışına. Gizem yakarak değil, halkın içinde onun mahcup etsinler diye. O dediği şeye benim dolucuya lan bana 80 tane sap yani seman sapı buyduysa bu yani topla, topladı topladı bağladı onu bana bağladı yattılar ki yattılar o 80 o 80 sapı bir de bağladı ayağına, bu kadar hayır kaledim ha, sonra gördüler bana ben denizin kenarına vardılar Hazreti dişi attı postekisinin suyun üstüne. Ve o serhoş da vurdu, daha ağzı içki kokuyor, onu aldık postageye bindirdi. Ve başladılar gitmiyor postagey'in üzerinde o beraber. bu 20 senelik devir, o kadar kaldı. O bağırdı, dedi, efendim bu mürüvvet değil. Ben sana 20 sene hizmet ettim, beni burada bıraktın. O adamın daha henüz ağzı içki kokuyor, hemen az evvel ayağına onu havluvurdun, onu aldın gidiyorsun, dedim. Derdimiz has-ı şeyh dedi ki, evladım, belki bu serhoş da şuydu ama... Bunda istidad-ı ezeliğe var. Sende istidat yok. Yirmi senelerin yanında kalsan, kırk senede kalsan, 200 yüz senede kalsan istidadın yok sende de. Onun istidat şartı. İstidat. Evet. Yani istidat şart. Onun hizmet hizmet edecek İstidatı olursa hemen şeyler. E, tahsil-i de böyledir. Mekteplerde tahsil-i de böyledir. Madde evet. de böyledir, maneviyat da böyledir. İstidatı olursa bir talebenin, mürşidin de öğretme istidatı varsa eğer mesele kalmaz hemen olur o iş.